اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بك الشياطين وأعوذ بك بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ويحفظوا ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم. Barık Hayy bil Hayy lâ Evet efendim. Şimdi dersimiz nedir? 32. Farzımız nedir? 54 farzdan 32'si. Harama bakmaktan gözü sakınmak. Tam da şimdi ortalık çırılçıplak çıplak. Bu geldi sıra buraya. Yani bu farz her zaman farz. <gülüyor> beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozar manasına değil oruca devam eder. Sevabını iptal ettirir. Yani sadece borcundan kurtulmuş olur. Bütün sevaplarından mahrum olur. Halbuki oruç tutanın, namaz kılanın bir borcunu ödemesi var. Bir de bunun yanında dünya kadar yan geliri var. Ama bazı şeyler ne yapar? Sevabını bozar. Tamam namazını kıldın, farzını ödedin. Onu sana sormazlar, yarın ahiretti. Ama abdestini yanlış aldın, rekatını tamamlamadın, tadil erkanı bozdun, o kılınmamış sayılsa o başka. Ama normal, şartlarına riayet ederek abdestin, guslün, tadil erkanın, kıraatın, kıyam kıraat, rükû, sucut, şartları yerine getirdin. Bu borcu düşürür. Ama e, namazda huzuru kalbi temin edemedin, Mevlai düşünemedin. Başka şeyler düşündün. Efendim böyle bazı nedenlerle ne olur? Sevap bozulur. Oruçta da beş şey sevabını bozdurur. Lakin oruç günün güne gün borcun düşer. Elkezi bu birisi yalan. Oruçluyken yalan konuşsa o oruçtan hiç hayır göremez ahirette. Yalan. Her zaman yalan haram ama oruçluyken yalan acayip bir şey. Bu yalan, millet su gibi konuşuyor. Mübalağaları da yalan saymıyorlar. Yani abartıyorlar. Abartma da yalan. Kabartma da yalan. Ol, olan bir şey, olmayan bir şey söylemek yalan. Olduğundan fazla söylemek yalan. Yani kedi geçti şuradan, tamam kedi geçti. Kuyruğu bir metreydi dediğin zaman yalan. <gülüyor> Bari, kuyruğu kaç santimse o kadar söyle. Atma. Bu atma dedikleri o da yalan. Milletin kafası karışıyor. İnanayım mı inanmayayım. Kimisi saf inanıyor her şeye. O da gidiyor öbürünü anlatıyor falan. Her var yalan konuşuyoruz. Vel gıybeti müminin ardından kötü konuşmak. Üzücü ses konuşmak. Bunu çok yaptığımız iş. Yani oruçluyken hiç kimseyle görüşmemek mi lazım acaba? Namaza camiye gideceğim Farzı kılıp sünneti de evde kılacaksın. Sünnetten sonra başlarlar dırdıra. Fazla sünnet arası bile konuşur bu millet. E iş var, güç var, işte işe gidiyorsun. Mümkün olan Ramazan'da milletle görüşmesi. Benden size tavsiye. Bütün mahvediyor Ramazan'ımız. Gıybet. Milletle görüşmekten çıkıyor. Kendi kendine konuşana deli derler. Ve <gülüyor> Vennemîmetü laf taşımak. Birinin sözünü oraya, oranın sikini buraya. Milleti ifsat etmek, ortalığı karıştırmak. Harp çıkartır yahu. Velayeminülkazim, yalan yere yemin etmek, bu yalan başka, bir, bir de yemini var. Bir tane kıyır satacak, vallahi diyor, şu kadara kurtarmaz. Bir kıyır için yalan yere yemin edilir mi? E o zaman büyük işler için edilir mi? Edilmez. Bütün dünya. قُلْ مَتَعُدْ دُنْيَا قَلِيلٍ Bütün dünya benim nazarımda çok az ve değersiz bir şeydir Allah buyuruyor. Bir adama bütün dünyayı verecek olsalar, o da bütün dünya karşılığında Allah'ın adını yalan yere yemin edip kullansa, yandı. Yani bütün dünya o yemini ödemez. Ebedi ahirette belasını bulur. Bütün cevapları iptal olur. Ocağı kurur. اَلْيَم۪ينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُدْ دِيَارَ بَلَا Yalan yere yapılan yemin bütün memleketleri kurutur, ıssız bırakır. Ne belalar geliyor bazı bölgelere, şuralara, bulara. neden oluyor mesela işte. Birinin yalan yemininden orak kuruyabilir. bir <gülüyor> şehvetin <gülüyor> Kötü gözle namahreme bakmak. Bu da oruçluluğunu, sevabını iptal ettir. Onun için hem Ramazan-ı Şerif'e uygun bir derstir bu, ramazan Şerif'te daha ziyade sakınmamız gereken bir husustur bu. Hem de ne yapacağız? Efendim her halükarda, her zamanda ve mekanda gözümüzü koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Ya Rabbel alemi Allah Teala buyuruyor, erkeklere emir ayrı var. Nur suresinde, 30. ayet kerimesinde, 31. ayet kerimesinde, iki ayette, birinde erkeklere, birinde kadınlara... Kadınlara da bu emir var, özel. Pek Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun namaz, kadınlara ey kadınlar namaz kılın diye bir ayet yok. Ey kadınlar oruç tutun diye bir ayet yok. Ya eyyüllezine amenü Ey inananlar erkeğe de girdi, kadın da dahil oldu. Ama bu meselede erkeğe ayrı hem ayet var, kadına ayrı ayet var. Bunun ne kadar önemi var. Bu kadınlar da bakıyorlar böyle. Hep biz erkekler çıplak kadınlara bakıyor, Veyahikse Kapalı kadına da şehvetle baksan haram. Efendim, hep erkeklere konuşuluyor. E bu kadınlar, film seyretmeleri, orada yakışıklı erkeklere bakıyorlar, bu kadar delikanlıları seyrediyor. Bunlar helal mı? He? Bu kadınlar, yani mesuliyetten çıktı mı? Niye kimse onlar hakkındaki ayeti okumuyor? Kadınlar da gözlerini yumsunlar. bir kadının baktığına kimse bir şey demiyor. Adam baktığı zaman aa rezil oluyor diyorlar ki bak bu adam harama bakıyor. Ya e kadın bakıyor bu kadar erkeğe. O iyi gözle bakıyor. Belki adam da iyi gözle bakıyor o zaman. Öyle şey olur mu? Olmaz. Bu kadınları da sen zannetme boş gözle bakıyor. Öyle şu ço şu çocuk çok yakışıklı, şu adam çok yakışıklı diyorlar. Dediklerine göre iyi gözle bakmıyorlar. Ondan sonra filmdeki, dizideki, tiyatrodaki, bilmem nerede veya sokaktaki Adama bakmak, efendim, caiz midir onlar için? Ne olacak bu iş? Ne tarafından tutsak, sıkıntı var. Herkes nasibini alsın. Rabbim buyur estağfirullah. Kul ya Muhammed söyle, sallallahu aleyhi ve sellem, tarafımdan ilan edil. Kime? Lilmü'minin, inanan erkeklere. Ne yapsınlar? Ya min ebesarihim. Gözlerinden... Kıssınlar, yumsunlar. Yani tamamen gözlerini kapatsınlar demiyor. Min koymuş oraya. Bir kısım bakışları tutsunlar. Çünkü neden? Yola bakacak. Duvarı görecek kafasını çatmamak için. Araba geçiyor ezilmemek için. veyahutta da namahreme bakmıyor, mahremine bakacak. Bunlara bir şey yok. daha bayra, çayra bakacak ama bir kısım bakışlarını kıssınlar. Yani harama bakmasınlar, namahreme nazar etmesinler ve hafzu furucum tenasül uzuvlarını da böylece korumuş olsunlar. Yani ne demek? Gözünü korumayan tenasül uzvunu koruyamaz. Çünkü göz bakar gördüğü efendim haramların Resmini çeker O resmi beyne atar Bilgisayarda atıyorsun öyle Beyne atar, kalbe atar Sonra kalp ve beyin onu kurmaya başlar Otuz sene evvel gördüğü bir karının Şimdi gözünü kapasa hemen hayal eder Otuz sene evvel görmüş O arada neler görmüş hepsini unutmuş Medine'deki mihrap sağda mıdır, solda mıdır desen hiç bilmez. Kaç kere hacca gitmiş, eshab Suhfe nerede desen bilmez. Kâbede rükn Irak'ı nerede desen bilmez. Gördüğü yerlerde de Veya bir evliyaya rabıta yapacak. Ben rabıtayı beceremiyorum. E beceremiyorsun. Bir karıyı görüyorsun, 30 sene sonra onu düşünebiliyorsun da. Niye bir evliyaya rabıta yapamıyorsun? Böyle bir durum var yani ortada. Bu bir hakikattır bu. İşte bu akıl menlemiemlik aynı o felsefi kalp buünde o mektubatta geçer bu şerif. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında kalmaz. Ne demek kalp nereye dolanır gözün peşine. Göz bir ark kulak burun el şimdi burun bir şey koklasa bir yabancı kadının kokusunu parfüm kokusu koklasa. O kokudan da kalbe gider. Göz baksa kalbe gider. Kulak bir şeyler duysa kalbe indirir. Kalp havuz gibi. Bunlar duyu organları hark gibi. Yani akıtır. Hepsi kalpte toplaşır. Kalp döner çıfı çarşısına. Onun için gözünü sahip olmayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu işin başı gözden geçer. Ayet kerimede ne buyurdu? İnananlara söyle ki gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Ne, ne demek? Çok alakası var. Demektir ki bakarsa o yana bu yana o onu zinaya götürecek. En azından zinayı terk etmesi zorlanacak. Mücadele artacak. Harp çıkacak yani. Ama bakmasaydı kurtulmuştu şerrinden. Hiç kafaya kalbe bir şey takmazdı, indirmezdi. E şimdi... Bunu pislettikten sonra temizletmektense hiç pisletmesen daha iyi. Yani elbiselerimiz de öyle. İkide bir yıkama, yıkanı tamam temizleyici var. Makineler çıktı şu çıktı temizleme çıktı falan ama e, bunu kirletmesen daha iyi. İkide bir yıpranıyor o e, elbise gidince bir temizleyiciye makineye girince bir de bakıyorsun yeni elbise birkaç zamanda aşınıyor. Şeyleri dikişlerim, işleri bollaşıyor. E neden? Az kirlet ya yani hiç kirletmesen daha. Iyi. Ama az kirletirsen çok yıkanmaz işte. Yani kalp de öyledir. E nasıl olsa istiğfar var, tevbe var, şu var. E tamam ama mümkünse kirletmesen daha. Iyi. Göz mühim. Zalike ezke lehum. Bu onlar için daha temiz bir davranış olur. Allah buyuruyor. Gözle yumsalar namuslarını korusalar, da yapmasalar, bu onlar için dünyada, ahirette, kalp bakımından, beden bakımından, kabir bakımından, her bakımdan daha temiz olur. Ben onların temiz kalmalarını istiyorum. İnne <gülüyor> Allahe Şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Çok haberdardır. Neden? Bima <gülüyor> yasna'un. Kulların yaptıklarından yapacaklarından sanat haline getirerek sürekli işlediklerinden ara sıra işlediklerinden bir kere rastgelenden neyse her yaptıklarından son derece haberdarım bugün kaç tane adam kaç tane kadına kötü gözle baktı bugün kaç tane kadın kaç tane adama şehvetle nazar etti 7 milyar insandan hepsinin hesabı tutulmuştur Allah hepsini bildi Bugün bugün bir adamın gözü bile fırıldak gibi günde elli bin kere bakabilir. Bu bütün kulların bakışını Allah hesap ediyor. Onun için böyle bir Rabbimiz var, i̇şte hesaplı olmakta, edepli olmakta çok fayda var. Wa kullil mu'minat inanan kadınlara da söyle ki yaqdulun min abzalihin. Onlar da gözlerini ne yapsınlar? Herkese e, baktırmasınlar. Gözlerini haramlardan yumsunlar, kıssınlar ve hafızna furu <gülüyor> cuhunnâ. tenasul uzuvlarını korusunlar. O yana bu yana bakmazlarsa zinadan da kurtulurlar. Kadınlar da bakarsa erkeklere zinaya düşme tehlikesi var. Ondan sonraki Âd Kerime o kadınlarla ilgili başlayan uzundur. E, Zinetlerini açmasınlar işte nereleri avrettir geri kalan yerlerini örtsünler ancak kime örtmez işte kocasına örtmez babasına örtmez böyle onları sayıyor ayet-i şu anda dersimiz o değil Ali bin i Talib radıyallahu teala hazretlerinden rivade ediliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam sahabeden Medine yollarından bir yolda giderken bir kadına baktı Kadın da ona baktı. Bu sefer arada kim var? Şeytan. Üçüncü kim? Şeytan arada. ikisine de vesvese verdi ki, bu adam sana, senden hoşlanarak baktı. Ona da gitti ki, bu kadın sana, senden hoşlanarak baktı. Şeytan bir anda vesvese veriyor. Ondan sonra adam da yürürken, bir duvara doğru ama kadına bakıyor. Yani şimdi kadını gözü aldı olsa, bu günah olmaz bir defa bak öyle yolda rastladı bak onda günah olmuyor ama sürekli baktı yani ikinciye üçüncüye böyle bakıyor böyle bakarak duvara doğru yürürken bir duvarın yanından kadına bakarken birden bir duvar önüne geldi vurdu kafasını burnunu yardı sahabeden radıyallahu anh sahabeden zinaden de oldu içki de had cezası yiyen de oldu ama onun sahabeliğine zarar verdi mi? Vermedi. Şimdi siz adamın biri bir günah yapsa adamı dinsiz ilan edersiniz. Siz çünkü ilminiz yok. Siz yanlış tartı yapıyorsunuz. Ben size hep ne dedim evvelden beri? Burada sahabe günahsız değil ki peygamber günahsız. Bunu niye ayırt etmiyorsunuz? Küçük günahta yapabilir, büyük günahta yapabilir. Bir adamın günah yapmakla makamı düşmez. O makam aynıdır. Ancak günahında ısrar ederse, tövbe etmezse o zaman düşer. Çünkü bir günah, herkes kaçınamayacak günahlar var. Duvar burnunu yarınca mübarek zat dedi ki kanlandı her tarafı. Vallahi dedi bu kanı yıkamayacağım. Resulullah'a gideceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem durumumu göstereceğim. Benim böyle böyle yaptım. Bana böyle böyle oldu. Bakalım ne buyuracak. Allah Allah. Bunu da ilk duyuyoruz yani. Bu kadar senede konuşuyoruz, dinliyoruz. Bu ilk duyuyorum ben bunda. Bu ayetin tefsirinde geçiyor. Efendim geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kısasını, durumunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hada okubetü zembike, günahının cezasını dünyada çekmişsin. Vurdun duvara, tamam silindi günahın. Çünkü bir musibet geldi ya. Günahın bitti. Temizlendin sen. Fakat bunun üzerine Allah Teala bu ayet kelimeyi indirdi. Bu kişinin başına gelen hadise üzerine. Bak bu zatta ne oldu? Bu ayetin nüzülüne sebep oldu. Kullil müminin inanan erkeklere söylüyor. Kadın da ona baktı ya. Onun için öbür ayette ne oldu? Kadınlara da söyle. Görüyor musun? İki taraflı bu hüküm nazil oldu. 13'ün bu hususta hadis-i şerif çoktur. Bunlardan da bazılarını size rivat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La Hazreti Ali Efendimizden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. La tut bi nazraten nazrate, nazrate bir kere gözün aldı bir kadına baktın Bu Mesuliyet getirmez Ama bakışın ardına bir daha bakış ekleme Peş peşe bakma Fe inne leke lûlâ Birincisi senin Lehine olur Yani Günah olmaz Çünkü o rastgele oluyor Gözüne denk geldi Ve leyse Ve leyset lekel ahiretû ikinci bakış senin karına olmaz, zararına olur. Yani günah yazılır. İkinciye baktığım vakitte. Ennezzaru sehmun min sihâmi Bakış nedir? İblisin zehirli oklarından bir oktur. O neticede iblis ne yapar? Kalbine bir zehirli ok saplar. Aklını, fikrini haramla meşgul eder. Seni cinayet düşürene kadar o sureti, o bakışın beyne yolladığı şekli ne yapmaz? Unutmaz. Böyle bir bela, böyle bir nefis. Ali İbni Ziyad Hazretleri buyuruyor sakın gözünü bir kadının elbisesine dahi baktırma. Yani kadın kapalı. Yani kapalı derken elbise var üzerine, çıplak değil. Elbisesine de baktırma. Efendi Hazretleri derdi ki çarşaflı kadının çarşafına bile bakılmaz derdi. Ben duymuşum onda. Çarşafına bile bakılmaz. Ne gereği var bakıyorsun ya? Bakıyorsun. Allah Allah. Tam da bu ihramda kadının yüzü ne olacak? Açık olacak. Erkek kadın ömreye gidiyorlar hatça. İhramda kadının yüzü çenesinin altına kadar buradan. Buradan böyle tüy biten yerleri. Yüz bu kapalı olsa... Bir gün 24 saat o kapalı olsa kurban cezası var. Onun için ne yapıyoruz? Kadınlara terek böyle buradan terek takıyoruz. Tereğin önüne peçe sarkıtıyor. Yüzüne değmesin. Yüzüne değse cezaya girecek. Ama çoğu kadın bu terek işini ya da önüne sarkıtmayı yapmıyor. Kimisi yine kapatıyor. Harama giriyor ihramda de e, işte tere kullanıcı açıyor açınca da kabak gibi yüzü meydana çıkıyor ya bu sefer erkekler de ihramda tam da şeytanın şeyini görüyor musun böyle o bir haç çok uzun ömre gibi değil kaç gün sürüyor ihramda yollarda otobüslerde indiler bindiler ta ihramdan çıkana kadar bayramın birinci günü hem şeytan taşlayacaksın da ondan sonra tıraş olacaksın kurban kesileceksin efendim, kurban keseceksiniz, tıraş olacaksınız falan da ihramdan çıkana kadar bu devam ediyor. İhram yasa bu. Bazı kadınlar ciddiye indik bir kere Efendi Hazretleri falan beraber. Bir hoca da var. Adını demeyeyim şimdi. O da yani neyse tam bizden de değil. İşte bizden ne o tarafın ne bu tarafın ortada bir adam. Bayağı da bir hoca çok vazetti senelerce. Ya yani ihramda yasak bu çarşaflı kadınlar hala yüzünü örtüyorlarmış da onlara itiraz ediyor. Ya onlar e, haklıdır. Çünkü ihram yasağıdır. Yüzlerini açsınlar manasına geliyor. E fakat e, sen efendim demek mi ki ihramda Allah yüzlerini açtırıyor. Bakacağız onlara da ne, nedir ne değildir. Böyle laf denir mi ya? Kafayı yedik orada. Dedik bu delirdi, beynimiz sulandı. Ona yüzünü aç dediyse sana bak mı demek istedi. Bu ne acayip hocalar var ya. Bir tane yine bir hoca vardı, o da ölmüş. Çok da ilmi var, kitaplar yazmış. Millet de istifade ediyor ondan yani. Hala da. Hiç adını desem dünya yıkılır. Ali Haydar Efendi Hazretleri millet kadınlar çarşaf giysin, şöyle kapansın, böyle kapansın diyor. Bu da ne ürtüyor bu kadar kadınları diyor, bir şey göremiyoruz. O da çok büyük bir alim yani eski alimlerdi. Bunu ne biçim konuşmalar, yani ne gevezelikler, ne fuzuli laflar ya. Mevlam diyor İhram meselesinde dinleyen hanım kardeşlerimiz dikkatli olsun. Hanımlar mutlaka o terek işini buradan hazır etsinler. Sonra yolda ihramaniye denince terek merek bulamaz. Oçaktan bıçakta. Tereklerini hazır etsinler. Efendim... Ama zaten hocam ben burada da yüzüm açık geziyorum falan. <gülüyor> Onu bilmem. Yüz avret değildir. Yüz avret değildir. Yani avret olmadığı tamam. Amma ve lakin, yani Ayşe annemiz bir göz kalsın derdi ki ondan yolunu görsün. İki göze bile müsaade etmezdi. Ama fetva avret değildir. Avret değildir ama fitne mahallidir. Bütün güzellikte belirtileri nerededir? Yüzdedir. Bütün bu şiir yazanlar, şarkı yazanlar nereden yazıyor? Gözden, dudaktan değil mi? Hep bunlar görünen yerler. Bu görünen yerlerden insanın efendim fitnelenme ihtimali çok kuvvetlidir. Kendinde bir bu etkilenme olacağını hisseden zaten yüz avret değildir ama sen ona kötü niyetle baksan avret değilse de yine haram. Anladın mı? Bir kadının çarşafına bile şehvetle baksan, çarşafına bakmak darab olur. Nazar, bakış şehvetle olursa, baktığın yerin avret olup olmaması önemli değil, fark etmez. Anlatabildim mi? Ama avret olan yere, avret olan yere, iyi niyetle de, iyi gözle de bakmak caiz değildir. Avret olmayan yere, fitnelenme korkusu olmayan, Efendim şehvet durumu olmayan insan yani yüz gibi, el gibi buna bakmak avret değil. Ama orada şart nedir? Şehvetle bakarsa, avret olmasa da haramdır. E adam da şimdi şehvet dediğin şey bir anda gelir. Sipariş üzerine gelmez. Önceden mektup yazıp çağırmaya yok. Birden iyi niyetle bakarken döner öbür türlü. Onun için yüzlere de bakmamak uykundur. Hem çok uygundur. Biz Allah'ın helal ettiğini haram edemeyiz. Haram ettiğini de helal edemeyiz. Ama yüzdeki fitne e, belki bazı kere bacaktan daha fazladır. Yüzdeki fitne. Onun için mümin sakınmalıdır. Bak ne diyor? Gözünü kadının elbisesine bile baktırma. Çünkü bakış ne yapar? Kalpte yara açar. Zedeleme yapar. Evet. i̇bn Abbas Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. Şeytan insanın erkeğin üç yerinde durur. Eşşeytan nel racül alâ felâseti menâzile alâ ayni. Şeytan insanın iki gözün üzerinde durur. Burada yeri. Şeytan senin nerende? diye sorarlarsa. Şeytan benim nerende? İki gözün yanındadır. Ve kalbi'yi birlikte kalbindedir. Ve zekeri'yi bir de tenasül hüzvundadır. Üç yerde oturağı var. Allah Allah. Bütün başımıza bela gelen noktalar. Ve ve minel meret alâ telâte Kadının da üç yerindedir. aynı <gülüyor> ya gözün üzerinde ve kalbi'ye kalbin üzerinde ve acüz ya kuyruk sokumu tarafında. Bu üç yerde oturur diyor. Onun için insan agah olacak, uyanık olacak, düşman senin neredende düşman nerene gelmiş, düşman nereye ocak kurmuş, hedefe kitlenmiş, seni saptırtmak istiyor, zina düşürmek istiyor, harama baktırmak istiyor. E şimdi tabi bu televizyonlara bakmaya ne diyeceğiz? Öyle durumlar oluyor ki, yani haberlere... Öyle kadın spikerler falan koyuyorlar ki ekseriyette de kadın spiker koyuyorlar. Yani haberlerde bile o kadının yüzüne bakmak, e, efendim, omuzları zaten açık falan. Bu durumda zaten tabii, hadi yüz avret değil, saçı açık avret, e, omuzlar, kollar hep avret. Buna bakmaya da fetva yok. Nereden sakınacaksın yani? Yollarda gezinmek öyle. Oturmak daha bela. Hele dükkanların önünde oturmak. <gülüyor> Yollarda oturmayın diyor rahat i kerimede. allah Teala'nın en sevdiği yerler mescitler, en kızdığı yerler çarşı pazar yollar. Şeytanın da en kızdığı yerler mescitler, en sevdiği yerler çarşı pazar yollar. Niye? Şeytan orada kara geçiyor. Milleti harama düşürüyor. Teclizu fil Mecaliz İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Yollarda Sohbet kurup Meclislerde oturmayın Camilerin kapılarında Namazdan çıkarlar otururlar O İsmail oradan İsmail kapısından çık öyle O yola bakan kapısından O karşıda dizilirler Öbürü, hatta adam karpuz satıyor. O karpuzcu. Sen necisin? Hıyarcı mısın? Ne oturuyorsun orada? Kapıdan gelen, çıkan, çarçaflı, çarşafsız gelen, geçene bakıyorsun. Haram! Çok büyük haram. Camiden çıkıyorsun adam, sakallı adamsın. Ne oturuyorsun orada? Oturmayın buyuruyor. Çok büyük azap var gün cümle bu mutlaka oturmam lazım. E niye? E iki kuruş ekmek parası kazanacak adam dükkan açmış orada. Ne yapsın? E senin dükkanın yok, işin yok, tezgahın yok. Bakmak için oturuyorsun. Dur dur dur dur dur dur ya. Ama eğer mecbursan yani ekmek de bir şey satıyor, gariptir. Dükkan açmış orada veya seyyar tezgahı var. E ne yapacak o? Mutlaka durmanız gerekiyorsa selam Selam verenlere cevap verin. Yolun hakkı var. E tuttarı ilk hakkı. Yolun hakkını verin. Kim selam verirse ne diyeceksin? Ve aleyküm selam. Demek zorundasın. Demedin günah girdin hep. Kaç kişi selam verdi, cevap vermedin. Hep harama girdin. Selama cevap verin. Ve huddu gözleri yumun. Hadi bakalım şimdi. E hoca efendi zaten adamı orada niye oturuyorum ben? Bakmak için. Sen de diyorsun bana mutlaka oturacaksan gözünü yum. Gideyim eve daha iyi E git eve işte. Biz de sana onu demek istiyoruz. hadis şerif onu demek istiyor. Gözünü yum. Selama cevap ver. Gözünü yum. Vehdü sebil. Yol sorana yol göster. Yol sorana yol göstereceksin. Adres sorar, yol sorar. Değil mi? Benim şimdi müşterim var. Yok şu işim var, bu işim var, adama yol göstermiyor. Günah. Yolun hakkını vermedi. <gülüyor> yolda mutlaka duruyorsan, o zaman yük taşıyan aciz kaldı, taşıyamıyor. Yaşlı, hasta, gücü yok, onun yüküne yardım edin. Oho, hoca Efendi, bedava hamal da ettin bizi. Haram bari hamal tutsun. Resulullah buyuruyor ki, yolda oturmayın. Yol kenarında oturmayın. Şimdi o Malta'da bütün böyle dizilirler o Fati Camisi'nin boyacı kapısından aşağı doğru sağa sola kahveler önüne sandalye atanlar çıkarlar dışarı İftara yakın falan yahu kadın geçer kız geçer adam geçer bir de adam geçince gıybet konusu dolu illa kadın değil hiç adamı görmesen bir şey yok adamı görüyor görünce başlıyor birbirine ne yamuk adam ya bu diyor adam diye ne alakası var böyle o ona gıcık ya. Görünce hatırına geliyor. O yanındakine baş. Başladı. başladı gıybet dedi o. İşte o. Gözünü görmüyor musun? Ne bakıyorsun adama? Adama bak. Ondan sonra dedi ki bu topal, bu bilmem key. Bu kör. Sana ne ya? Allah Allah. Hadi tıp şey misin be? Bilir ki şey yetmişsin sen. El alemi teftişe geldi. Hakır görse adama gıybet. Efendi beğenmese konuşsa hakkında haram. Hepsi kul hakkı. Kul hakkı kulak. Bir dakikada neler oluyor? Onun için pek bakılacak Efendim Hazretleri'nin gözleri daha ben Rize'den 80 senesinde döndüm Efendim o zamana kadar kendi okuyordu kitaptan sonra ee, büyüteçlerle okuyordu falan. Mektubatı böyle kocaman büyüteçlere böyle yanaşırdı. Yanına kadar okurdu epey sene. Sonra ben Rize'ye gittim okudum geldim. Gelir gelmez daha dedi büyüteç de fayda etmiyor daha ben bakmayacağım kitaba diye. Sen dedi bana gözlük oldun dedi, pirivat göz oldun dedi bir kere de öyle dedi. O sonra ben başladım okuma. Mübarek barek tabi e, keramet bazı kere tabi hiç görmeden duvarın arkasındakini görür o ayrı. Allâhedire vâlâ zettlerinde kulağa duymazdı. Hiç kulağa duymazdı. Kağıt yazarlardı, yazı okurdu. Gözü gözlüksüz görürdü. 100-110 yaşında. Ama kulağa duymazdı bu sefer yazı yazarlardı. Ona göre cevap verdi. Bazı kere de aşırı okunurken mana verecek nereden okudunuz söylerler ona mesela bazı de Kur'an'ı açar elini oraya koyardı kimse demeden efendim senin de öyle işleri var hocanın biri geldi üstüne kocaman da cübbe giymiş dedi ona ki ne bu pantolon giyiyorsun dedi ona ya hoca efendi dedi bizi mi kandırıyorsun görmüyorum diyorsun dedi cübbenin altındaki pantolonu nereden görüyorsun onu görürüm dedi Öyle işleri var. Haç Salih Efendi Hazretleri vardı küçük öyle. Büyük Evliya Allah'tan. O Nişanca Camisi'nde böyle gözünden e şey yapardı pazar sabahı sohbetten evvel millet toplanırken bir beş on yirmi dakika tefsire bakardı. O evvelde ben Rize'den gelmeden önceleri söylüyorum onu. Yetmiş yediler sekizler. Onda böyle bakarken Haç Salih Efendi kapıdan görüyor. Kürsü nerede? O nerede? Bir de kitaba bakıyor büyüteşten. Haç Salih Efendi'yi öne alın derdi. Girdi anda. Yani o keramet başka ama zahiren böyle ne derdi sizin yollarınızda da e, sizin çarşılarınızda, yollarınızda, üzerinizde, başınızda da benim görüp bakacağım beni memnun edecek bir durum yok ki. Onun içinde görmediğine de sevinirdi. Yani ki hiçbir bir haram görmüyorum diye. Ya. Onun için tabii Allah'ın takdiridir. Bizim gözümüz görüyor. Şimdi insan kör et beni ya Rabbi demeye de bir üzüm yok. Ama en azından dua edelim. Ya Rabbi harama baktırma bizi ya Rabbi. Amin. Gözlerimizi çevir ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi hayra çevir ya Rabbi. Amin. Amin. İşimiz duaya kaldı ya. Evet. işte bu yolların tehlikesi. Sakın kenarlarda, köşelerde falan camilerin avlularında. Oturma. Abdest alıyorsan al. İşin bitti gir camiye. Gir elli kere yüz kere şu anlat dedi Ne kapıda oturuyorsun şadırvanda ya? Öyle otururlar. O namaz biter bitmez. O köylerde şeylerde daha da çok. Hemen çıkarlar. Ya namazdan sonra bir on dakika yirmi dakika Kur'an okuyayım, zikredeyim. Yok. Vaktim var. E vaktin varsa camide otur. Bir adam namazı bitirdikten sonra otursa camiden çıkana kadar melekler ona dua eder. Allah' magfirli ve Allah'ım merhamet. Ya Rabbi bunu affet, Ya Rabbi buna merhamet et. Meleklerin duasını alır. Şadırvanda ne alıyorsun? Hava alıyorum. Tam hava alıyorsun. <gülüyor> Boş iş. İşim, vaktim var camide otur. Vaktin yok gidişine. Çıkarlar, böyle bir dizilirler. Allah'ım ya Rabbi. Hac efendiler, hoca efendiler. Yani camiye sırf namazda girer. Bir dakika evvel de girmez ha. Namazda girer, bit, hemen çıkar. Sanki dendi ki namaz kılacak kadar camide durun diye ayet varmış gibi yani. Halbuki hep sahabe-i camide itler. Sahabe-i döneminde nerede görülmüş mescidin önünde oturmak, konuşmak ya? ya? Bu sefer de camiye giriyor, cami içinde konuşmaya başlıyor. Al başına böyle. İlla da konuşacaksan çık dışarı o zaman. Bir de camide dünya kelamı yapma. Zararın daha fazla olur. Evet, hadis-i şerifler çok. E, Bukhari ve Müslim, hadis-i şerifler. İyakum vel cülüs alatturukat. Ebu Said radıyallahu anh, rivat ediyor. Sakın yol kenarlarında oturmayın. Dediler, ya Resulallah bazı işimiz oluyor. Bir şey konuşacağız adamlar. Adamı buluyorum yolda. Diyeceğim ona bir şey. İne ve fe atuttari kâkkavû. Mutlaka bir şey konuşmak, görüşmek, alışveriş mecbur çıktınız sokağa, yolun hakkını ver. Ve makku tarika Resulullah. Ya Resulullah yolun hakkı nedir? Gazul basar. Gözünü haramdan yumacan. Ve keful Kimseye eziyet ve sıkıntı vermeyeceksin bakışınla, şu hareketinle. Ve raddüs selam. verenin cevabını vereceğim çünkü selam vermek sünnettir, almak farz. Ve emru bil maruf ve nehy anil münker. Oho! Bir de bu şart geldi. Hem de bu haribiz. Işte, i̇yiliği emredeceksin, kötülükten ney edeceksin? Akın akın geçiyor çırılçıplak. Bunu hangisini da başını kapat hanımefendi diyeceksin. O da sana hadi git işine bana laf attı diyecek. Her türlü insan akıyor sokaktan gidiyor. Buna nasıl iyiliği emredeceksin kötülükten ne Hiç sokağa çıkılacak hal yok. Ne yapalım? İşimiz zaruret miktarı gözünüzü yumun. Bari görmediğin zaman da onun açıklığını da görmediğin zaman emri bil maruz nasıl yapacaksın? Görmedin ya. Görürsen bir de bu hakta geliyor. Bu işle baş olmaz arkadaşlar. Ebu Umame radıyallahu teala an buyuruyor. Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu. Ekfulûlî bisittin ekfullekum bil cenneh. Bana altı şeyi söz verin, ben de size cennete kefil olayım. Garantiniz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kefiliniz var. Mutlaka cennetliksiniz. Altı şey. Bakalım ne? اِذَا حَدَّثَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَكْسِبْ Biriniz konuştuğu zaman yalan konuşmasın. Bu yalan da çok sardı memleketi milletiye. Bir de normal oldu ya. Yani. Elhamdülillah bunda ben pek yalan konuşmam yani. Yalan yoktur. Ve idetümine felakun, Kendisine bir emanet verildiği zaman hainlik yapmasın. Buna da dikkat edelim. Bu emanet meseleleri, vazifeler, sorumluluklar, mesuliyetler, para emaneti, eşya emaneti kaybolur yanında. Hainlik yapmasın. Elhamdülillah buna da biraz hassasım. Veya hassasın bu emanet işlerine. İnsanlar bir emanet versene falan. Ve izâ ade söz verdiği zaman fela yuhlif, sözünü bozmasın. Bunlar çok önemli. Geçen farzlardan birinde de ahde vefa dersi geçti epey evvel. Kaçıncı farzı maddesini unutabilirim. Sözünü bozmasın. Ne kadar sıkıntısı olsa da, darlıkta olsa da, artık çok Bayıldı, komaya girdi, kendinden geçti, mesul olmaz. Sana şunu vereceğim diyor, sözünü bozuyor. Seni şuraya götüreceğim diyor, sözünü bozuyor. Neymiş, pahalıya çıkmış, hesap yapıyor, o fatura pahalıya çık. Baştan atıyor, seni bir ömre götüreceğim söz diyor. da bir daha bakıyor ki bin euro, ha olmaz diyor. E ne söz verdin o zaman? Söz vermek zorunda mıydın? Bir hayra yardım edeceğim şu kadar diyor. Çek veriyor ödemiyor sözden beter. Senet veriyor ödemiyor. Bir, bir sene birisi verdi bana on bin lira çek. Zekat çok sene evvel. Ben de gittim bir Kur'an medreseye verdim bizim hocalardan. Kız talebeleri vardı kursları hanım hocaydı. Adam dedi ki bu zekattır. Ben de dedim ona bu zekattır. Sonra birkaç aylar geçti. Kaç ay sonra da o hoca ondan ekmek almış, bilmem ne almış fırına, oraya buraya yani <gülüyor> harcadı şeyi. Çek ödenmedi. O hoca da geldi bana diyor ki hocam bunu öde. Ulan dedim adamın zekatını ben mi <gülüyor> Herif yedi, yedi yedi yedi zekat diye de bize verdi. Biz de verdik bir hayra. Zekatını bana ödettirecek herif. Böyle iş şey olur mu ya? Mecbur ne yap, ne et? Ödemek zorundayım. Adam medresesi var. Ne yapacaksın? Bir daha dedim bana çek senet bilmem ne böyle şey. Emanet işleri vermeyin zekat. Ama bana hediye verirsen caizdir. <gülüyor> ne gülüyorsun? Zaten hediyede de sifte yok. Hep bana veriyor zekat. Ben zekatı yemem ki. Veriyorum bir fakire ödemiyorsun kalıyor benim üstüme ya. Bu ara kadar sen ne mi uğraşacağım senin? Tahsildarım ben miyim senin? Böylece kaç sevaptan kurtul günahtan Ya. Hediye sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey getirirler, Para getirirlerdi. Koyun getirirlerdi. Et getirirlerdi. Sorardı. Hediye midir? Sadaka mıdır? Sadaka derse biz sadaka yemeyiz derdi. Müslüman sahabeye sahabı sufeye dağıtır. Hediye derlerse onu yerdi. Hediye almak sünnet. Vermek de sünnet. O başka. Ama ve lakin sen efendim sözünü bozmak ne sözü ya? İmza, çek, senet, evrak veriyor. Ödemiyor. Ondan sonra kaç etti? Üç. Gözlerinizi haramdan yumun. Dört. Ne kadar Bu en ağırı bu. Öbürlerini biraz daha yani yalan, hainlik, söz bozmak çok çoğumuzda pek yoktur. Fakat göz meselesi işte su akar göz bakar demiş adam. O yana bu yana takılıyor. Gözdeniziyor mu? Ve kufu edekum ellerinizi insanlara vurmaktan, dövmekten, tokat atmaktan, saldırmaktan geri tutun. O elhamdülillah biz de hiç kimseye dokunmak yok. Rahfazu cekum. tenasül uzuvlarınızı zinadan muhafaza edin. Elhamdülillah bu da çoğu Müslüman kardeşlerimiz buna da riayet eder. Bakıyor musunuz? Altı taneden en sıkıntılısı yine göz. Farkında mısınız? Yani. Gözü yummak. Allah Teala bizi buna alıştırsın. Ebu Umama radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ min müslimin yanzuru ile mraatin evvel ramkatin, thümme yeğuddu besarahû, İlla ehde Allahu li ubadatan yecidu halavata hafi kalbihi Bir Müslümanın gözü bir kadını aldı. İlk bakışta böyle bir nazar etti. Baktı. Fakat sonra gözünü ikinciye baktırmadan yumdu. Ki hangi Müslüman bunu yaparsa Allah ona öyle bir yeni ibadet nasip edecek. Hiç evvelce yapmadığı bir ibadet nasip edecek. Öyle de bir ibadet zevki verecek. Okul o ibadetin tadını kalbinde hissedecek garanti mutlaka gözümüz illa alıyor yollar böyle ama ikinciye bakmadan gözünü yumarak Allah Teala cümlemizin kalplerimize ibadet tadını hissettirsin ve bize ibadetler nasip eylesin Amin. evet Ebu Hureyre radıyallahu teala tanrıbatelle hadis-i şerif Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem Zinel ayneynin aynin nazaru. Gözün zinası bakmaktır. Yani bu büyük zina gibi değil ama küçük sayılır öbürünün yanında velakin gözün zinası bakmak ve zinel lisanin nutku dilin zinası konuşmaktır. Müstehcen böyle konuşmalar şöyle yapsam böyle etsem bunu konuştum zin, dilin zinası. Allah Allah. Çokça müstehcen şeyler var bu fıkralar, mıkralar, konuşmalar. Millete bayılıyor böyle geyiklere. Hep haram ya. Günah. Ve zinel vüzne listi var, Kulakların zinası dinlemektir. Kadının eee nameli sesleri, makamlı okuyuşları, kadının sesi avret değil ama öyle nameli, kırıtık ses olursa caz değil onu dinlemek veya müstehcen konuşmaları, pis fıkraları dinlemek kulakların zina. ve zineliye denil bak şu. Ellerin zinası tutmaktır. Yani nama değmek. Ve zineliye denil bu, Ayakların zinası adım atmaktır. Yani zina yoluna, kötü yola. Ve nefsü temennau ve değil, Göz bakar, kulak dinler, el tutar, ayak yürür. İnsanın nefsi bunlardan hoşlanır, lezzet alır ve gerçek zina yapmayı arzular. Ama iş oraya kadar gelir. <gülüyor> tenasül uzvu bu, bugünce zinayı ya doğrular ya yalancı çıkarır. Yani tenasül uzvu zina yapmazsa bunların hepsini Allah o zinanın eşiğine kadar gelip de yapmadığı anda zinadan geri durması nedeniyle bu gerinin tümünü siler. Ama büyük günah olan zina tenasül uzvuyla işlenir. Onun için bunca zina çeşitleri vardır. Ama tenasül uzvu zina yaparsa bunların hepsinin zinası kat kat yazılır. Tenasül uzvu zina yapmazsa bunlar beş vakit namazlarla ömrelerle, açlarla Ramazan Ramazan arası yıllık, cuma cumartesi haftalık, hadis-i şerifler ee, buyurulduğu üzere arayı siler, süpürür. <gülüyor> Hüzeyfer radıyallahu anh rivat edilen hadis-i şerifte, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, en nazratü sehemu min sihâmi iblîse mesmûmetin bakış, nam e bakmak, demin de okudum bunu, şeytanın zehirli oklarından bir oktur, femen terakehâ min kovfillâh efâbehu îmânen yecidü hâlâvetehu fi kalbih, bir adamın nam e bakmaya imkanı var iken sırf Allah korkusundan harama bakmaktan gözünü geri çekerse Allah ona öyle bir iman ve inanç ve itikat nasip eder ki mükafat olarak ihsan eder ki o imanın tadını kalbinde hisseder bak imanın tadı herkes müslümanım der ama herkes imanın tadını bulamaz Allah bize imanın halavetini tattırsın o tadı tatmadan canımıza almasın ha. İşte bu namahrem'e bakarken yani Allah korkusundan o bakma iş var ya hem de ne kadar önemli bir mesele ya. İmanın tadını Allah ona kalbinde bir iman verir, tadını fark ettirir. Bu ne demek bu? Arayıp da bulanmadığımız bir şey. İmanın tadına ermeye çalışıyoruz. Böyle bir imkanımız var. Namahrem'e bakmayarak bunu elde edebiliriz. Allah Teala Yerinde aklımıza getirsin bu hadisler. Ondan sonra karı köşeyi döndükten sonra vay anasını daha bakmayacağım. E zaten köşeyi döndü. <gülüyor> Mübarek adam. Onu bakabiliyorken çekeceksin. Gözünü. Ebu Hureyre radıyallahu teala hatta rivadetler. Hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Kullu aynin bakiyetun yevmel kıyameti Kıyamet günü bütün gözler ağlayacak, dehşete kapılacak, korkuya düşecek. İlla aynen Allah'ın haramlarından kendisini engelleyen göz. Elli bin sene maşhur hiç ağlamayacak. Rahatı yerinde. Bak bu işlerin karşılığı neymiş? Aynen seherat fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalan göz. Ağlamayacak. Ve aynen haracet mina mislura sezzübâ min haşyetillah. Bir göz ki Allah korkusundan o gözden sineğin kafası kadar yaş çıktı. Sineğin kafası kadar. İlla ırbak gibi ağlamak şart değil. Sineğin kafası kadar şuradan Allah korkusundan ama öyle hanımla aramız bozuldu diye değil. değil mi? Hanımla aramız açıldı diye değil. Allah korkusundan şuradan bir ufak yaş gelse o göz cehenneme haramdır. Ve ağlamayacak inşallah. Allah gözlerimizi ağlamayacak gözlerden eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men teemmele avrate müslim le'anehu seb'ûne melek. Bir kimse Müslüman kardeşinin hanımının güzelliklerini düşünse veya vücudunu düşünse bir Müslümanın avretini düşünse 70 bin melek ona lanet yağdırır. Ne acayip işte. Bakmamak lazım. Bakmamak. Bakma. Buraya kapak koydu Mevla. Kapat onu. Baktıktan sonra kalp elinde değil dedim sana. Harkları tıka. Havuzu dolduruyorsun. Ondan sonra nasıl temizlenecek? Mübarekadan. Bakmayacaksın ki düşünmeyesin. Baktıktan sonra düşünmeme geldi değil. Bu göz işi bu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Memle ayne haram, male Allahu aynihum el kıyamete minen nar <gülüyor> illa etûbe ve erca. Gözünü haramlara bakmakla dolduranın Allah gözlerini kıyamet günü ateş dolduracak. Ancak tevbe edip dönerse tevbe kapısı açıktır. Men nazara ila mahasin imratin ejnebiyetin Süb fi aynil anuke yevmel kıyam. Efendiler hazretlerinden duymuşum bu hadisi. Kim bir kadının güzelliklerine yani artık o belki çirkinse de ona güzellik diye bakıyor. Neyse o onun bakışı kötü göz. Illaki çirkin kadına bakılır manasında değil. Kim bir kadının avretine bakarsa ya bir kadına kötü gözle bakarsa kıyamet günü gözlerine eritilmiş kurşun dökülecek ateş cehennem böyle. Bunlara gücüm yok ya. Onun için çekilmek lazım. Kadınlara da ders olsun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize olacak. Efendim Ebu Davud divriz rivayet ediyorum. Haşe, ümmü seleme annemizle Meymune annemiz radıyallahu anhuma efendimizin yanındaydık diyor müezzin ama olan abdullah ibni ümmi mektum radıyallahu anh, çıktı geldi ama müezzin girdi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem gidin perdenin arkasına geçin perdenin arkasına geçin. dediler ya rasulallah bu ama değil mi Bizi görmüyor. La yübsar ne bizi görmüyor. Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eles tümatü büsurani Siz de mi amasınız? Siz onu görmüyor musunuz? Bak adam ama bizzat zat sahabeden geldi. Efendimiz hanımlara dedi ki gidin perdenin arkasına görmeyin onu. E şimdi bu tek taraflı değil illa erkekler tarafından değil bu. Kadınlar tarafından da bunu düşünmemiz lazım, konuşmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Kadınların da erkeklere bakmaması lazım. Çarşaflı olabilir. Burasına kadar şey yapıyor. Ama o gözüyle adamlara bakıyor. Caiz mi bu? Niye bakıyor? Olmaz. Herkes gözüne sahip olsun. Allah da kalbimize malik olsun. Rabbim kalbimizi hayırla döndürsün. Evet. İsa aleyhissalatü vesselamın da bir e, sözü var burada. İyakum men nazrate. Nama bakıştan sakının feinna tezron fil kalbi şehvet. O bakış ne yapar? Kalbe şehvet doğumlarını eker. Eker. Artık o ekilen şey ile biter. Bir gün şeytan onu biçer. Onun için sen bakıştan sakın Allah da seni haramlardan muhafaza eylesin. Hanımlarla ilgili önemli bir hadis-i şerifte nedir? Ahmet ibn Hanbel Nesai hakim beyhe kıyrivat ediyor. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte Eyyüm emraatin hangi kadın istatarat koku sürerse, koku, parfüm, feharacet, dışarı çıkarsa, femeret ala kavmin feyecidû rihaha, Yabancı erkeklerin yanından geçerken onun kokusunu hissederlerse feyye O kadın zinakardır. Bu hadiste sahih bir hadistir. Yani demek istediğim büyük zina namusuz manasında değil. Ama burun zinasına sebebiyet vermiş oluyor. Ve günaha sebebiyet veriyor. Kendi de günahkardır. Örtünmüşsün, avretin kapalı ama koku da Tamam kötü kok demediler sana ama güzel koku kocana süreceksin. Kocan gelirken çöpçü gibi karşılıyorsun. Dışarı çıkarken efendim yeni gelin gibi süsleniyorsun. Olur mu böyle iş? Bu da çok büyük bir çarpıklıktır. Bundan dolayı erkekler de efendim hanımlarından çok insan şikayet etmektedir. Halbuki helalına sen süslen, koku sür, ne yaparsan yap şeytan onu süslemez. Şeytan ne yapacak? Yabancılara güzel görünmesi için, harama düşmesi için onu süslüyor. Amin. Sübhanallahi rabbil aliyil alim. Ya rahamer rahim, ya rahamer rahim, ya rahamer rahim. Hepimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar bağışlay eyle. Dünya ahiretimizi mamur eyle. İki can da aziz eyle. Günahlarımızı affe eyle, mağfirete eyle. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Ehl-i sünnet itikad edile. yaşayıp ölmek nasip eyle son nefeste iman ki kamil husnu hatimeler ihsan eyle ya rabbel alim Suriye'den Afganistan'a Yemen'e Fasa Tunus'a Cezayir'e dünyanın her neresinde Müslüman kardeşlerimiz yaşıyorlarsa hepsine selametler ihsan eyle ehli sünneti ya Rabbi sen feraha çıkar ya Rabbi Sudan'da Somali'de her yerde ehli sünneti Azize ile, ehli bid'atı zelil eyle ehli sünneti İslami bir hürriyet nasip eyle en yakın zamanda zulümleri zalimleri başlarından defu refü ile ya rabbel alemin amin allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ve sahbihi رب عنوات Al-salât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 vallihin amin